203 numaralı konu Ebu Cehil'in Hazreti Peygambere eziyet etmesi ve Tuleyb bin Umeyr'in Hazreti Peygambere sahip çıkması. Evet, Ebu Cehil beraberinde birkaç kişi olduğu halde Peygamber'in önüne çıktı ve ona eziyet etti. Tuleyb bin Umeyr, Ebu Cehil'e hücum ederek ona vurdu ve kafasını kırdı, Tuleyb'i yakaladılar, Ebu Leheb bu sefer Tuleyb'i kurtarmak için onun yardımına yetişti, Erva bunu duyunca, Ebu Leheb'in en hayırlı günü, dayısı oğluna yardım ettiği gündür, dedi, bunun üzerine oradakiler Ebu Leheb'e, Erva sapıttı, dediler, Ebu Leheb, kız kardeşi Erva'ya giderek onu azarladı, bunun üzerine Erva, sen kardeşinin oğluna yardım edersen, bu senin için daha iyi olur, eğer o galip gelirse, sen muhay. Yersin, i̇stersen dinine girersin, istersen girmezsin, fakat yenilirse, kardeşinin oğlu olduğu için mazur sayılırsın, dedi, Ebu Leheb, acaba bütün Araplara karşı çıkmaya gücümüz yeter mi, Muhammed yeni bir din ortaya çıkarmıştır, dedi.